Yüz Eser Çankaya Falih Rıfkı Atay ile dair bir yazınızı okudum. Tebrik ederim. Birkaç defa söylediğim gibi Atatürk mübalağalı sayılabilecek kadar teşvikçiydi. Verdiğinin kendinden bir şeyi eksilttiği vehmine veya gururuna düşen cimri ruhlardan değildi. Dış bakanlığından olan yazar Estağfurullah. Efendimiz daha iyi çalışacağım, daha çok yazacağım ama rahat değilim. Ankara'da kiralar pahalı olduğundan iyi bir ev tutamıyorum. Hizmetçi kıt, tabii arabam yok... Bunlar olsa dil meselesinde daha ciddi hizmetlerimi görürdünüz. Atatürk bize doğru gözlerini kırparak ona ne yapmalı acaba? Bir çare düşünüyor musunuz? Var efendim bir çaresi var. Beni şöyle işi gücü pek olmayan bir yere elçi göndersiniz. Bina devletindir. Hizmetçi aylıklarını hükümet verir. Resmi araba vardır. Artık kendimi dil meselesine vermekten başka kaygım kalmaz. Hiç bozmadı. Peki isabetli düşünmüşsünüz. Hatırımıza gelmediğini esef ederim. Garson Bey, lütfen beyefendiye kalem kağıt getirir misiniz? Kalemim vardır efendim. O halde yalnız kağıt. Kağıt geldi. Atatürk? Yazar mısınız? Sayın Tevfik Rüştü Aras, süratle beyefendi bir elçiliğe tayin buyurunuz. E, çok teşekkür ederim. E, fakat inanmaz ki. Niçin? E, yazı benim, imza da yok. Getiriniz imzalayayım. İşin tuhafı ertesi gün Dış Bakanı dağ odasına girer girmez ilk ziyaretçisi bizim elçi adayı olmasıydı. İş geciktikçe Çankaya'da yaverlerin telefonunu açıyor ve Atatürk'ün o kadar kati emrinin hala yerine getirilmediğinden şikayet ediyordu. Merhaba sevgili dinleyenler. Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı eserinde yer alan Atatürk'ün bir anısını dinledik. Eserde Atatürk'ün hayatı ve ona ait anılar olayları bizzat yaşayan Falih Rıfkı Atay'ın ağzından anlatılmaktadır. E, i̇stersen önce yazarımızı kısaca tanıyalım. Ardından Çankaya'ya kulak verelim. Memnuniyetle. Falih Rıfkı Atay 1894'te İstanbul'da doğar. Darülfünun Edebiyat Fakültesini bitirir. 1911'de Tecelli ve Servet-i dergilerinde ilk şiir ve denemelerini yayımlar. Gazeteciliğe 1913 yılında Tanin Gazetesi'nde başlar. Yedek Subay olarak katıldığı 1. Dünya Savaşı'nda Cemal Paşa'nın özel katipliğini yapar. Ali Naci Karaçan, Necmettin Sadık Sadak ve Kazım Şinasi Dersan'la birlikte kurduğu Akşam Gazetesi'nde Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen yazılar yazar. 2. İnönü Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya geçer. 1922'ten itibaren, Bolu ve Ankara milletvekilliği yapar. İzmir'in kurtuluşundan sonra tanıştığı Mustafa Kemal'in dostluğunu kazanır ve bu döneme ilişkin anılarını Atatürk'ün bana anlattıkları, Çankaya ve Atatürk Neydi adlı kitaplarda toplar. Hakimiyet-i Milliye ve Milliyet gazetelerindeki köşe yazılarında Atatürk devrimlerini ve batılılaşmayı savunur. 1952'de kurduğu Dünya Gazetesi'nde, Ölümüne değin baş yazılar ve sohbetler yazar. Fahri Rıfkı Atay, gezi yazılarını ve anılarını topladığı kitaplarıyla Cumhuriyet döneminde bu türlerin ilk özgün örneklerini verdi. Zeytin Dağı, Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya ve Pazar Konuşmaları önemli eserleridir. Fahri Rıfkı Atay 20 Mart 1971'de İstanbul'da ölür. Merak ettin mi? Falih Rıfkı Atay bu eserinin ismini niçin çankaya koymuş? Niçin koyduğunu bilmiyorum. Neden acaba? Dinleyicilerimiz de merak etmiş olmalı. İstersen bu sorunun cevabını Falih Rıfkı'nın kendisinden dinleyelim. Geçen 30 yıllık geçmişe doğru ne zaman başımı çevirsem o tepeyi bir türlü gözden kaybedemem. Öne gelir, geriye gider, yana kaçar. Öyle olur ki ondan başka bir şey görünmez. O kadar kaplayıcı olur ki uzaktan bile gölgesi vurur. Fakat hatıralarımı o tepenin hükmü veya etkisi altından kurtaramam. Onun için bu kitabın adını Çankaya koydum. Yazar, Çankaya'da Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar olan hayatını kendi gözlemlerinden yola çıkarak farklı bir üslupla dile getirir. Eser iki kısımda yazılmış diyebiliriz. Bunlardan ilki Mustafa Kemal'in hayatı, diğeri ise anılardan oluşan kısım. Hepimiz Atatürk'ün askeri yönünü biliriz. Fakat Atatürk'ün askerliği bırakıp memur olma isteğini çoğumuz bilmeyiz herhalde. Bakın bu olay Çankaya'da nasıl anlatılıyor. Hep beraber dinleyelim. Akşamları evime giderken kolordu karargahı yolumun üstünde olduğu için arada bir attan iner Mustafa Kemal'in yanına gider laf atardık. Bir defasında onu yapayalnız buldum. Beni dostça karşıladı. Çok sürmedi birlikte çıktık. İki yolun kavşağındaki bir çeşmenin yanında birden durdu Hakkı Bey Ben askerlikten çekileceğim Bir yere mutasarrıf olup gideceğim Aklınızı mı kaybettiniz Olacak iş mi bu Ben şahsınızda büyük bir kumandan görmekteyim Ben bu heriflerle anlaşamıyorum Onlarla yapamayacağım Biraz sabırlı olun Onların ömürleri uzun değildir Her şey düzelecek Beyaz kale bahçesine girdik hep aynı sözleri tekrarladım. Böyle bir şey yapmayacağınızı söyleyin de evime rahat gideyim. Güldü. Atatürk'ün ağzından çıkan tarihi sözlerden biri, size ben savaşmayı emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. İşte bu sözün hikayesini Çankaya'dan dinleyelim. Düşman çıkarmasını haber alan Mustafa Kemal, Conkbayır'ı yönüne yürüyen düşmana karşı ordudan emir almayı beklemeden kuvvetlerini harekete geçirir. Birliklerine kendisi yol bularak Kocaçimen Tepesi'ne varır. Askerlerine orada kısa bir dinlenme vererek atla gidilemediği için yanındakilerle yayı olarak Jonk bayırına gelir. Orada cephaneleri bittiği için çekilen ve düşmanca kovalanan bir gözetme bölüğüne rastlar. Niçin kaçıyorsunuz? Efendim düşman! Nerede düşman? İşte! 261 rakımlı tepeyi gösterir. Düşman bulunduğu yere gelse kuvvetleri pek kötü duruma düşecek. O zaman bir mantıkla mıdır yoksa bir içgüdüyle mi bilinmez kaçan ellere bağırır. Düşmandan kaçılmaz. Cephanemiz kalmadı. Cephanemiz yoksa süngümüz var. Süngü tak. Askerleri yere yatırır. Aynı zamanda Jong bayrına doğru ilerleyen piyade alayıyla cebel bataryasının ellerini bulunduğu yere doğru gelmeleri için yanındaki emir subayını geriye gönderir. Ellerler yere yatınca düşman da yere yatar. Kazandıkları an o andır. Mustafa Kemal o gün askere şöyle seslenir. ''Size ben savaşmayı emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimizi başka kuvvetler alabilir.'' Mustafa Kemal'in komutanlığı ve önderliği dışında, onun insani yönünü, birçok kişisel özelliğini bulacağımız bu kitap, özellikle bazı bölümlerindeki ayrıntılarıyla da ilgi çekmeyi başarır. Ankara nasıl başkent olmuştur? Bu süreç nasıl gelişmiştir? Yazar bunu ilginç notlarıyla şöyle aktarır. Mustafa Kemal acaba neden Ankara'yı seçti? Meselenin böyle konuşulması doğru değildir. Mustafa Kemal sadece Ankara'da kalmaya karar vermiştir. Ankara ilk zamanlar Milli Kurtuluş Savaşı'nın karargahıydı. Yer yer birçok bölgede Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar olmuşken Ankara Mustafa Kemal'i sonuna kadar tereddütsüz desteklemiştir. Bundan başka demiryolu Ankara'da sona ermekteydi. Sakarya günlerinde orası bırakılsa bile yine geri dönüleceğine şüphe yoktu. Çankaya'da Atatürk'ün esprili, şaka yollu diyaloglarına da yer verilir. Bunlardan birine kulak verelim. Atatürk'ün davasına ölesiye bağlı fakat içini dökmekten hiç çekinmeyen fikir arkadaşlarından biri Recep Peker'dir. Adeta şakalı bir konuşmadan sonra bahis bilmem neden bu korku meselesine gelir. Atatürk yanında oturan Recep'e... Sen benden korkmaz mısın? Recep Güler. Karşıma geç. Korkar mısın, korkmaz mısın? Hayır. Ne senin arkadaşların korkaktırlar ne de sen korkunçsun. Biz inanarak senin ideallerine bağlıyız. Sen sevilen adamsın. Korkunç olamazsın. Gel, yine yanıma otur. Atatürk'ün anlatımı ne nutuk söylemesine ne de yazı yazmasına benzerdi. Ara sıra Rumeli ağzına kayan tatlı bir şivesi, gönül tellerine dokunan büyülü bir sesi, hiç bezginlik vermeyen renkli bir hikaye üslubu vardı. Atatürk? Halkın kültür bakımından yükselmesi için Latin alfabesine geçişi çok önemli görür. Üç ay gibi kısa bir sürede yurdun her köşesinde yeni alfabe öğretilmeye başlanır. Kararını daha 1927'de verir. 1928'in kış ayları hazırlıkla geçer. Olaylar onun haklı olduğunu bir kez daha gösterir. Latin harflerinin kabulü için İsmet İnönü'nün başkanlığında bir komisyon kurulur. Komisyon çalışmalarını bitirince sonuç raporu İstanbul'da Atatürk'e verilir. O raporu uzun uzun tetkik eder. Ardından Falih Rıfkı'ya sorar. Yeni yazıyı tatbik etmek için Ne düşündünüz? Bir 15 yıllık uzun bir de 5 yıllık kısa mühletli iki teklif var. Teklif sahiplerine göre ilk önceleri iki yazı bir arada öğretilecektir. Gazeteler yarım sütundan başlayarak yavaş yavaş yeni yazılı kısmı arttıracaklardır. Daireler ve yüksek mektepler için de tedrici bazı usuller düşünülmüştür. Bu iş ya 3 ayda olur ya hiç olmaz. Hayli radikal bir inkılapçı olan Falih Rıfkı bile yüzüne baka kalır. Gazetelerde yarım sütun eski yazı kaldığı zaman dahi herkes eski yazılı parçayı okuyacaktır. Arada bir harp, bir iç buhran, bir terslik oldu mu bizim yazı da Enver'in yazısına döner hemen ter kolunu verir. Böylece Latin harfleri kabul edilir. Hem de halkın içinde onun oyu alınarak. Atatürk baş öğretmen olur. Anadolu'yu baştan başa dolaşır. Gezilerinde halka dersler verir, sınav yapar. Halk okulları açılır, bir buçuk milyon insan okuyup yazma öğrenir. Neyse, sözü daha fazla uzatmadan söyleşimizi burada bitirelim. Diğer bölümler hakkında da konuşacaktık ama neyse. Atatürk'e soyadının nasıl verildiğini, merakından girdiği işleri, köpeği Foxu, serbest fırka dönemini... Bütün bunlardan bahsetsek fena olmazdı ama... Ama onları da bırakalım, dinleyicilerimiz eserden okusunlar. Biz yazarın kitabının ön sözünde yer alan veciz ifadelerine kulak verelim. Falih Rıfka Çankaya adlı kitabını... Bugünün ve yarının gençlerine okumalarını tavsiye ederiz. Unutmayın, bu kitabı okuyunca Ulu Önder Atatürk'ü tanıyıp onun bize bıraktığı emanetin değerini daha iyi anlayacaksınız. 40 olgunluk yaşıdır. Daha genç olanları bırakınız bu yaştakilere bile geçen devre ait hangi hatıramı anlatsam şaştıklarını görüyorum. Hemen hepsi ne olur bunları yazsanız diyor. Ben de onları yanıma alıp 1881'den 1938'e doğru geçmişi dolaştırmak istiyorum. Bu dolaşmada benim dinlediklerimi işitecekler gördüklerimi seyredecekler. Atatürk'ü ve onun devrini ben nasıl anladımsa öyle anlatmak istiyorum. Bir okul tarihi değil, kendi hatıralarımı yazdığımı unutmayınız. Kulağınıza bir şey söyleyeyim. Şahıslar arasındaki anlaşmazlıklar ve rakipler beni ilgilendirmediği gibi, şu bunu sevmediği, bu onu çekemediği için tarih olaylarının değişmesi lazım gelmez. Bu hatıralar gördüklerim ve işittiklerimdir. Gördüklerimin hepsi benden, işittiklerimin çoğu Atatürk'ün ağzından. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.